Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyosunuz ve İklim için Programı başladı. Ben Can Tombil Ben de Ömer Malcan Ben Yüce Sormaz Desteği için de dinleyicimiz Nedim Yılmaz'a teşekkür ederiz. Evet bir şeyle açık gazeteden bir türlü zaman bulamadığımız bir şeyi aktararak buraya başlayalım. Bütün ülke çapında da şey hem iklimi hem de genel ekolojiyi derinlemesine etkileyecek haberler ve bunlara karşı mücadeleler de bolca geliyor ama... en ilginç olanlardan bir tanesi ve henüz yer veremediğimiz Rize Artvin havalimanı için denize 3 ayda 5 milyon ton taş dökülmüş olması Biyanet'in bir haberiydi en derin yeri 22 metre olmak üzere 17 metrelik bir dolgu alan çalışmaları sayısız kamyonla denizden de gemilerle karadan kamyonlar denizden de gemilerle devam ediyor Kuzey Ormanları Savunmasının sitesinde yer alıyor haber ama biz ben yani şeyden aldım in internet sitesinden dolgu alanın ihtiyaç malzemeleri proje sahasına yakın olan hisarlı kanlı mezra ve kuzeyce bölgelerindeki taş ocaklarından getiriliyor aynı bölgede de özel firmalara tahsis, tahsisli iki ocaktan ve denizden de gemi aracılığıyla taş nakli 22 metreye kadar doldurulacakmış Cengiz İnşaat gene. Dolgu, enerji iş ortak Bir dolgu projesi daha var orada. Trabzon'da e, denizi doldurup 650 dönümlük bir alan yaratacaklar ve üstüne golf sahası yapacaklarmış. Bu da belediye başkanının projesi. Süper bir proje. Evet. Tüm Karadeniz'i doldursak mesela futbol sahası <gülüyor> falan yapsak. Yeşil şehirler falan. Yalnız şey sorunu olabilir diyorlar değil mi? Aynı haberde de. Yani Karadeniz böyle coşkulu bir deniz ve fırtınalı kayalar fırlatmaya başlayabilir golf topu yerine. Evet Karadeniz Olursun. insanların yaptığı hesapları sürekli bozan bir deniz. Ee, öyle ki e, neredeyse o sahil yolunun belli bölümlerini her yıl yeniden yapıyorlar. Çünkü Karadeniz'in o hırçın dalgalarının kuvvetine dayanamıyor. ...ve devasa taşları kaldırıp yolun ortasında da attığı gibi o yolu da alıp bazen <gülüyor> götürüyor Karadeniz. Evet. Ee, bir diğer önemli konu daha var orada aslında. Ee, bunu mesela Karadeniz coğrafyasında en güzel K Kızılırmak'ta yaşıyoruz. Kızılırmak deltasında Samsun ve Bafra çarşamba ovalarında... Binlerce yılda Kızıl e, taşıdığı sedimanlarla oluşan ve bizim kışlık yiyeceklerimizin büyük bir bölümünün geldiği mesela şu anda soframızda kışlık adına ne görüyorsak büyük ölçüde o bölgeden geliyordur. Çarşamba ve Bafrova'sı Karadeniz geri yutuyor onları. E, geri alıyor ve yılda şu anda bir buçuk kilometreden fazla içeri girmiş durumda Karadeniz. Bunun da nedeni O bölgede yapılan HES ve barajlar nedeniyle artık nehirlerin e, kıyıya toprak taşıyamaması, sediman taşıyamaması. Binlerce yılda oluşan o verimli arazileri şu anda Karadeniz orada e, karış karış yutuyor. Aynı şey Akdeniz'de de var ama Karadeniz'deki kadar yoğun değil. Evet Akdeniz'de de ayrıca da bir de bu kum çok ciddi bir kum kullanımı e, problemi var inşaatlar için. Evet Ee, o da aynı şekilde denizin ilerlemesine yol açıyor filan. Yani 85 milyon ton dolgu kayası kullanılması da bir hava limanı için insana e, hakikaten ürküntü veriyor diyebiliriz. Çok İstanbul 3. hava limanı ve 3. köprü, Artvin Cerattepe altın madeni Akyürek Nükleer Santrali, Karabiga Termik Santrali, Artvin Yusufeli Barajı ve Hes Ilısu Barajı ve Hes İstanbul Maltepe Dolgu Projesi, Hüseyin Avniikpaşa Korusu, Ordu Giresun Havalimanı Ata Su Barajı ve Hes yani bu hepsi Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1987'de kurulmuş yani 40 yıllık <gülüyor> bir şirketin yaptığı şeyler bayağı güçlü bir Şirket. Siz hiç şey denediniz mi Ömer Bey? Gürcistan'dan Karadenize girdiniz mi hiç? Doğu Hayır. Gürcistan sahilleri bizim Akdeniz sahilleri gibi. Böyle insanlar inanılmaz deniz kıyısında cıvıl cıvıl yüzenler dinlenenler. Bizim Antalya işte Akdeniz kıyıları neyse aynen öyle düşünün. Sınır kapısında zaten bol şans yazıyor Türkiye'ye geçerken. Ve Türkiye'ye girdiğiniz andan itibaren denizle ilişkiniz bitiyor. Çünkü dolgu. Ve bunu yapanlar da işte Karadenizli insanlar yine kendi coğrafyasından bu kadar nasıl nefret edebilir bir insan bilmiyorum. Peki Gürcüler de Karadenizli değil mi? Ya, yok Cengiz İnşaat'ı kastettim. <gülüyor> Onlar Karadenizli. Bütün Karadenizlileri <gülüyor> kastetmedim ben. Evet, Cengiz İnşaat Karadenizli değil mi? Karadeniz'in en büyük şanssızlığı belki bütün mütahitleri bağrımdan çıkarmış olması. Evet, bu çok ciddi bir e, sorun. Yani 3 Nisan 2017'de de Cumhurbaşkanı ve Adalet kalkma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmış bir temel var. Rize Artvin Havalimanı, Cengiz İnşaat ve Ana Aga Enerji İş Ortaklığı. 16 Eylül'de başlamış inşaat çalışmalarına çok ciddi bir sorun oluyor. Evet bir bir haber de ben vermek isterim. Bu Dünya Sağlık Örgütünün yeni açıkladığı bir rapor. E, bu rapora göre e, iklim değişikliği nedeniyle e, 2030 ve 2050 yılları arasında fazla da zaten mevcutta olanlar var e, bunun etkileri. Somut görülüyor mesela Türkiye'de 35 bin insan ölüyor yılda yaklaşık buna bağlı olarak ee, iklim değişikliğine bağlı olarak 250 bin insan daha fazla hayatını kaybedecek 2030 yılından itibaren yıllık bilanços. Ama bunlar da tabii çok faturası katlanarak giden şeyler olduğu için hani minimum 250 bin insandan evet, bahsediyorum. Konservatif tahmin. Evet evet. Ee, Ve şey, e, faturasının da çok daha ağırlaşacağı söyleniyor. Özellikle kurduğumuz kentler yüzünden, e, kentlerdeki yaşam yüzünden afetlerin e, daha da artacağını, maliyetlerin yükseleceğini e, belirtiyor Dünya Sağlık Örgütü. Ve e, iklim değişikliğini de e, kurduğumuz kentlerin e, olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini söylüyor. Evet, bir ulusal sorun olmadığına da karar vermiş durumda şey ama. Yani gerek kamuoyunun gerekse de Pentagon'un bizzat yani Amerikan Savunma Bakanlığı denen aslında Savaş Bakanlığı demek lazım ama Pentagon'un açıkça çok ciddi bir güvenlik sorunu yarattığını söylediği iklim değişikliği. İşte bu göçlerle başta olmak üzere gıda sıkıntısı, su sıkıntısı ve su savaşları falan. ...çok aşırı teröre de plan yol açabilir demişti ama son açıkladığı Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın böyle bir sorun yok. Yani <gülüyor> Paris Anlaşması'ndan da çekildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik stratejisinden çıkarttı. Bu son derece ciddi bir gir Bu arada başı. Kaliforniya halen yanıyor. Yanıyor. Yani, evet. 45 joyer. civarında durdurulabildi, şey kontrol altına alınabildi deniyor. Evet. Hmm. Son şeye bakmadık Kaliforniyadaki. Belki bakarız yani. Ben dün baktım en son halen yanıyordu ve baya kontrol dışı yangın alanı oldukça fazlaydı. Evet, işte kolay kolay sönecek gibi durmuyor, durmuyor o şeyi gibi, ocağı bulur en yani, yani, kesin bulur diye Değil haberler yani, var evet. Los Angeles Times'da now diye bir bölüm var orada bugünkü haberler yani şu saatteki haberler diye ona bakıyordum ama bu sabah bakmadım e çok uh, akıl almaz boyutlarda neyse iyi haberi de o zaman ben veririm. 14 gündür devam eden yangınların %50'si kontrol altına alınmış %50'ye çıkmış mı? Evet. çok güzel Evet, peki şeyde, son umut olarak da iklim değişikliği inkarcılarının, iklim inkarcılarının son büyük umudu da yıkılmış durumda maalesef. Onlar adına üzgünüm. Bulutların rolü ikili deniyordu ama son araştırmalar kesinlikle bulutların da küresel iklim değişikliğine olumsuz yönde etkilerinin ...olumlu etkilerinden yani gölgeleme ve perdeleme etkisinden çok daha yüksek olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma var. Yani Patrick Brown'la Ken Caldera yapmışlar. Nature dergisinde yayınlandı Stanford Üniversitesi'nin araştırması. Bu çok yani hatta amplifying effect dedikleri yani artırıcı, Artırıyor. katlayıcı bir etkinin çok daha ağır bastığı söyleyeyim Yani sonuç olarak bizi bulutlar değil... Sadece karbon kirlenmesine yapılacak kısıtlamalar kurtaracak dememiz lazım. Peki bir yılın değerlendirmesini de yapalım diyordun. Ee, bir 2017 nasıl geçti? Özellikle iklim değişikliği açısından, gezegenimiz açısından böyle bir kısaca değerlendirmekte fayda var. Ne de olsa yılın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Ee, önümüzdeki haftada belki bir 2018'in ajandası, neler bekliyor bizi 2018'de iklim değişikliği ile ilgili toplantılar, konferanslar, dünyanın gidişatı diye konuşabiliriz düşündüm ama... Önce bence sizden alalım. 2017'yi siz nasıl gördünüz? Siz, özellikle mesela iklim değişikliğiyle mücadele açısından sizce iyi bir yıl mıydı? Ee, Bana bakmayın ben henüz tamamlamadım metinleri kareli sonuna saklıyorum karışık ben. Karışık aslında yani şey bu Donald Trump'ın özellikle Paris anlaşmasından Amerika Birleşik Devletleri'ni çekmesinin tabii çok büyük bir negatif etkisi vardı bu 2000. Yani Paris anlaşmasının çok böyle dişli. uygulanabilir bir taahhüt somut taahhütleri olmadığını biliyoruz ama ilk defa iklim değişikliği konusunda böyle bir ciddi meydan okuma olduğunu dünyanın bütün büyük ülke bütün ülkelerinin neredeyse tamamının şey yapması bir arada anlaşmaya bağlaması iyi bir şey gibi gözüküyordu Bunun dışında kalması tabi berbat bir haberdi buna karşılıkta işte başta Kaliforniya olmak üzere birçok eyaletin hatta örnek olarak verdiği şeyin mesela Pittsburgh'ü verdi. Donald Trump. Ben e, dünyanın değil, e, Pittsburgh'ün işçilerini, çalışanlarını düşünüyorum. İstihdamı mahvedecek falan gibi. Tamamen saçma sapan, yalan bile diyemeyeceğim şeyler söylemişti ama Pittsburgh'ün Pittsburgh belediye başkanı da çıktı. Yok biz Paris'i destekliyoruz. <gülüyor> Öyle Baş, bakan, ...başkan doğru söylemiyordu diye Yani ikili bir gelişme vardı bir yandan da. Ben yani... burada hemen bir parantez açmak istiyorum aslında Ömer abi. Ben Donald Trump'ı özellikle iklim mücadelesi için büyük bir şans olarak görüyorum. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Gerçekten. Ee, bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ee, şu açıdan e, Obama da Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi başkanlarından biri deniyordu. Demokrat bir başkandı. Ama baktığımız zaman dünyadaki kötüye gidiş değişmiyordu onun zamanında da. Evet iklim değişikliği onun önceliğiydi, ajandasında sürekli vardı ama Amerika şirketleri ve Amerika'nın yönetim biçimi dünyaya aynı derecede, aynı ölçüde kötüye gidişi için, kötüye gidişini sürdürüyordu. Ben her şeyin kendini karşılıklı var ettiğine inanırım, inanıyorum biraz da yani özellikle de hayatın gidişi içinde. Donald Trump'ın varlığı bence zaten bizi Donald Trump kurtarmayacak ya da herhangi bir Amerikan başkanı kurtarmayacak. Bu söz konusu bile değil, mümkün değil çünkü zaten o ülkenin şirketleri büyük ölçüde iklim değişikliğinin nedeni Ben gerçekten halkın, insanların bir şey üretebilirse, bir çare üretebilirse üretebileceğini düşünüyorum. Ve Donald Trump'ın şahsında gerçekten yani bir dese iki diyesiniz geliyor, ak dese kara diyesiniz geliyor ve toplumsal muhalefetin iklim değişikliği konusunda özellikle çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Dünyada da böyle yani biz de burada mesela Donald Trump iklim değişikliği yok dedikçe bu işe daha çok sarılmıyor muyuz? Daha çok e, var deme ihtiyacı hissetmiyor muyuz? Yani tabi ikili bir şey bu da sistemi değiştirecek bir şeye yönelmek zorunluluğunun aşker olduğu görülüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte Pittsburgh valisi miydi belediye başkanı mıydı hatırlamıyorum ama... belediye başkanı olsa gerek şehir çünkü birçok eyalet filan ciddi bir muhalefet etti ve mesela yerlilerin Dakota, Kuzey Dakota hmm. şeyinde Trump gelir gelmez siliyorum dedi. Bütün şirkete izin verdi. Ve arkasında kocaman polis, hatta özel harekat polisleri var, işte kızılderilere buz gibi havada basınçlı su sıkıyorlar, gözlerini köyleden plastik mevmeler atıyorlardı filan. Ona rağmen direnen yerlilere, şirket henüz girişemedi o işe, Kuzey Dakota, Dakota Access Pipeline dedikleri şeyi. direnç devam ediyor hatta yükseliyor yani. Tam onu savunuyorum evet. Yani bir de Trump'ın varlığı zaten dirençin yükselmesi için doğal neden. Yani e, evet, bir, ciddi bir çatışmaya gidiyor tabii. Yani evet. şey de dün mesela Bir Gün Gazetesi'nde manşetti işte ülkenin dört bir yanında yaşam savunucuları ve çevreciler sokaklarda diye işte Bolu, Ordu, Adana Kastamonu ve İstanbul'da doğa ve kent talanına karşı yaşam alanlarını savunmak için sokağa çıktı yurttaşlar ve mücadele sözü verdiler diyor. Yani bu böyle bir gidişatta Türkiye'de de başka ülkelerde de görülüyor. Evet tabii. ama bir yandan da zamanın geçtiğini de göz önüne evet. getirmek lazım. Yani en önemli konulardan bir tanesi bu. Donald Trump'ın varlığı Paris İklim Anlaşmasından çekiliyoruz demek demesi Türkiye gibi ülkeleri cesaret verdi ve onlarda parlamentomuzdan o zaman geçirmiyoruz deme şansını bulabiliyorlar. Bunu da göz önünde getirmek lazım ki Amerika Birleşik Devletleri'nin halkına da ben o kadar fazla güvenmiyorum bu aralar. Ee, çok halklarını sokaklarda geçirdiler ama canı öyle. <gülüyor> Yani geçirdilerden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yok, Donald e, Trump'ın da onlar Dan, seçti. Donald Trump'tan umut beklemek yerine yani Amerikan halkından umut beklemek bana çok daha <gülüyor> iyimser bir İkisini, beklentim. Ikisi, de, i̇kisi konusunda da kötümserim ben. Ben şey konusunda bu bir zaman... kere kesinlikle eminim. Bizim yöneticilerimiz bu işle ilgili olarak bir adım atmayacaklar. Yani dünyayı Hiçbir yöneten var. politikacılar. Çünkü... Ellerinde donemi eksik, verimi eksik, bilgimi eksik, yetki mi eksik? Nedir eksik olan ve bunu neden yapmıyorlar ve bu bugünün sorunu değil ki onlarca yılın sorunu. Bugüne kadar bununla ilgili herhangi bir adım atmamış insanlardan bundan sonra atmaya nasıl bekleyeceğiz? Bilmiyorum ki. İşte bizim yöneticilerimiz ortada gidip para pazarlığı yapıyorlar iklim değişikliği ile ilgili olarak. Evet, zaten biraz önce verdik işte tek bir şirketin e, projelerinden bir kısmını saydık. Yani, üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, altın madeni, nükleer santral, karabiga, termik santral, HES'ler, barajlar ...Ilıslu'da dahil olmak evet. üzere... ...yani sayısız... E, ...havalimanı... ...baraj ve esleri yapan bir şey... ...buna karşı tabii... ...bir de Enerji Bakanı'nın... ...sürekli olarak söylediği bir kömür... ...akıllı kömür... ...akıllı kömür gibi dünya literatürüne de katkı olacak Hesap şeyler makinesi var... makinesi kullanabiliyor... ...ama e, şey var... E, ...yani bence... Zaman daralıyor yalnız tek sorun o yani en önemli sorun değil tek değil de bu iş zaten giderek daha radikal önlemler gerektiren bir noktaya doğru gidiyor işte o yüzden ben biraz e, halklardan umutluyum politikacılardan umutsuzum yani politikacı politika yapıyor. onun politik ömrü tamamlansın derdi o. Gezegenin yani. ömrüyle çok ilgili değil. O bizim işimiz aslında. Evet zenginler lehine de müthiş değişiklikler yani çok dünya tarihinde görmüş en büyük sınıfsal gelir kaydırmaları da gerçekleşiyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde mecliste olan yasama organında olan şeyle bu işin çok büyük bir darbe alacağı Yani bir yani defalarca katlanarak zenginlerin galip çıkacağı gibi bir durum var. Bir yandan da işte George Monbihan'ın yazdığı şey var. Başta toprak olmak üzere toprak şeyi en önemlisi. Yani en fazla 60 e, hasat yılı kaldığını söylemişti 2014'te yanılmıyorsam. ya da 2015 miydi? işte öyle bir şeydi. Şimdi daha da az kalmış oldu. Birleşmiş Milletler'in şeyi var. Yeni de bir şey çıktı. UN, yani Birleşmiş Milletler'in Global Land Outlook diye kocaman bir tuğla gibi bir araştırması. Yani yakında dünyanın bütün ürün ekilen arazilerinde yüzde bir azalma oldu. İşte su kaybı Hararet artışı, e, pestisit kullanımı, yapısal faktörler bu. Land grab denen işte arazi gaspı, denizlerde plastik denizlerin de bir takım çok büyük şirketler tarafından balıkçılık ve diğer ürünler için. Balık stoklarımızın yüzde doksanı bitmiş durumda evet, yani neredeyse. Büyük balıkların da evet. ortadan kalkmaları var. Hayvansal proteinin durumu apayrı bir şey yani e, çok büyük bir sorun. ve sonuç olarak da işte bu bunun sürdürülebilir olmadığına dair son derece ilginç biraz karanlık ve karamsar sayılabilecek bir rapor olmakla beraber yani hem ihtiyacı hem de ihtirası karşılayacak toprak olmadığına göre böylece bir farklı Yani hem yeme içme tarzımızı hem de bir yönetilme tarzımızı değiştirmenin zaman bence bu sene çok bu açıdan da olumluydu işte. Evet. Bununla ilgili Türkiye'de yeni bir gelişme var. Ee, yeni bir karar alındı. Bizdeki tarım arazilerimiz dahil. Ee, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, petrol, doğal gaz arama, işletme, madencilik gibi yatırımlar söz konusu olduğunda tarım arazileri dahil, tekrar altını çiziyorum, her alan e, kullanıma açılabilecek bundan sonra. Yani diyelim ki e, siz Anadolu'nun ortasında Konya'da yaşayan bir köylüsünüz, tarlanız var, buğday ekip biçiyorsunuz, bir gün biri gelip ben burada maden arayacağım diyebilir. Evet. Bunu, bu, bunun da ciddi bir kavgası verilecek ama daha bu iş bitmiş olmak şöyle dursun daha başındayız diye düşünüyorum ben. Bunu. Geçirmediler değil mi böyle bir şey henüz? Ee, böyle bir şey geçirdiler. Yani Zeytinde öyle bir tartışma vardı. Zeytindeki kamusal yarar üzerinden maden aramaları konusunda açabileceklerini söylemişlerdi. O, o, o olmadı. O, o zeytin ile ilgili. Zeytin o, yasasından yedinci sonra yedinci bir ufak bir şey, şey geçti. defa geri döndü o. Yedinci defa döndü. Bu toprak koruma ve arazi kullanım kanununun uygulama yönetmeliğinin kaldırılmasıyla yürürlüğe giren, aynı zamanda uygulamaya geçirilen bir... Bu da sorba kanunla mı oldu? E, hemen bakayım. Evet, yani olumsuzlukların tabii ciddi şekilde ağır bastığını söylemek ama buna karşılık da bir e, mücadele ruhunun da... Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu e, uygulaması bu. Resmi gazetede de yayınlanıp yürürlüğe girmiş. Evet, bunun üzerinde biraz daha duralım ve işte bütünüyle e, toplu bir... E, tabandan yükselen bir mücadele. Tarım konusunda başlayalım. özellikle iklim değişikliğiyle bağlantı olarak biz çok büyük sıkıntılar çekeceğiz. Yani çok çok büyük sıkıntılar çekeceğiz. Hatta halihazırda hazırda çekiyoruz bile. Birçok şeyi ithal etmeye başladık zaten. Epey bir zamandır. Ama bizzat ben gidip gördüğüm yerlerde şahit olduğum şeyler var. Mesela biz Konya Ovası'nı komple bitirdik. Yani orada artık istesek de bir şey çok zor yetiştiririz. Suyu suyu bitirdik evet. orada mesela, yani toprağı bitirdik şöyle. ve evet. yetmiyor. Şimdi oraya mesela termik santral yapıyoruz. Türkiye'nin en verimli tarım arazileriydi bunlar. Ee, ve ben mesela çok gezdiğim için şeyi de görüyorum. Üretim yapan köylü kalmamış. Geçen bir tanesiyle konuşurken o şey dedi. Yani niye üretim ki dedi? Ben dedi kazanır üretirsem kazanacağım bir lira. Ama o aldığım risk 10 lira. Yani ben o yıl ürün alamazsam, o yıl bir aksilik olursa ben 10 lira zarar edeceğim 1 lira kazanmak için. Böyle bir risk kim alır ki diye anlattı bana. Birçok köylü artık yumurtayı bile bakkaldan alır hale gelmiş durumda. Onu bizzat görüyorum ben. Evet, gene de bence ikili bir şeydi 2017. Evet, mücadelenin 2000... yükselişinin de... E, gözlendiği işte Çanakkale'de şurada burada evet, da önemli sokaklarda taşırılar. çok geçti dünyada evet. da öyle 2017 evet. özellikle iklim değişikliği için de e, çok sokaklar indi 2017'de insanlar bakalım 2018'de ne olacak onu da konuşuruz şimdi bitirelim artık herhalde bir fikrinizi alalım öngörünüzü 2018'e dair kesinlikle yükselecek bence iyi olan kazanacak <gülüyor> sertleşecek bence de Evet, Canına bakma bugün morali bozuk Çok çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın Görüşmek üzere Hoşçakalın İklim için bir iklim adaleti güncesi